Sevilen, büyük kabul edilen kimselerin her sözünün tevil edilmesi gibi bir durumun ne gibi sakıncaları vardır? Ee, günümüzde yaşadığımız en önemli problemlerden birisi de bu. Yani sözü söyleyene göre değerlendiriyoruz. Oysa Hz. Ali Efendimiz ne buyurmuş? Hakkı kişilere göre değerlendirme. Sen hakkı öğren, Kişileri de hakka göre değerlendir. Biz bir mümin kardeşimizden hilaf-ı hakikat bir söz duyduğumuzda hüsnü zan ederiz. aslı olan budur. Hüsnü zan ederiz. Ya sürçme olmuştur deriz veya başka bir şey kastetmiştir deriz. Sadece büyük bildiğimiz insanlar için değil, tüm müminler için bu hüsnü zan esastır. Ama bu iş gayrimeşru noktalara zorluyorsa, o noktaları o sınırları zorluyorsa ve tekerrür ediyorsa şer'i nasları, hükümleri, sınırları esnetmeye de hakkımız yetkimiz yok. Hatta onu bir bildiği vardır, bir hikmeti vardır şeklinde e, gayrimeşru bir algıyla karşılamak yerine o kimseye hakkı ve hakikati Hatırlatmak, tebliğ etmek, emri maruf yapmak da bir vazife olur. Yani, en nasiha buyurmuş Efendimiz. Din nasihattır. Evet, başımızdaki adama nasihat edemiyoruz çoğu zaman. O adam zaten biliyor bunları. Ee, ama belli olmaz. Onun şeytanı bizim şeytanımızdan daha güçlü olabilir. Dolayısıyla en azından onun yanında yakınında bulunan insanların bunu ihmal etmemesi lazım.